Elçilerin İşleri, 15. Bölüm Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere ''Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız.'' diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın Başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler, öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata, Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki ferisi mezebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara, ''Kardeşler'' dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye, Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle, onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu, Öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnabayla Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnabayla Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. ''Kardeşler, beni dinleyin.'' dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, ''Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım.'' Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıcından bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her şabat günü havralarda okunmaktadır. Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahudayla Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal ruh ve bizler ''Gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın.'' Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar, mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas, birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra, kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere, kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip, Rabbin sözünü müjdelediler. Bundan bir süre sonra Paulus Barnaba'ya, ''Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim. Nasıl olduklarını görelim.'' dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Paulus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.